Merhaba sevgili yavrularım Aman da kuzucuklarım benim <gülüyor> Yüzünüzü görmesem de Hepinizi tanır gibiyim Ama siz beni tanıyorsunuz değil mi? Evet Ben sizlere Televizyonda masal anlatan Adile teyzeniz. Artık masal dinlemek için Akşama kadar beklememize gerek yok Tabi canınız masal istediği zaman Bir düğmeye basın yeter Dilediğiniz saati masal dinleyebilirsiniz Tamamı güzeldirim benim. <gülüyor> Yalnız sadece benim masallarımı da değil. Bakın Ülkü ablanız da size masallar anlatıyor. Dinlersiniz, küçük prensi de tanırsınız o zaman. O minik adamı ne kadar sevdim anlatamam size yavrularım. Şimdi alalım bakalım yerlerimizi. Aferin sizlere. Miniklerden söz açınca ben de önce minik dinleyicilerime bir masal anlatayımca. Ne dersiniz? Aferin bakalım. Evet minikler zannederler ki Onlar çok küçük Çok doy oldukları için hiçbir işe yaramazlar Evet kuzucuklarım Minik kardeşlerinizden böyle düşünenler olabilir Ben de onlara Minik ayı yavrusunu anlatayım bari dedim Ne dersiniz Aldık değil mi yerlerimizi Hadi bakalım başlıyoruz masada Varmış bir yokmuş Kocaman yaşlı Ağaçlarla kaplı bir ormanda Bir ayı ailesi yaşıyormuş Anne ve baba ayı ile Üç çocukları Her birinin ayrı görevi varmış Anne ayı Her sabah hepsinden önce kalkar Kahvaltıyı hazırlarmış Sonra da içinde yaşadıkları ini siler süpürürmüş Baba ayı ağır işleri yapar Yuvasına yiyecek getirilmiş Üç kardeşte en büyüğünün görevi çalı çırpı toplamak, ortancanın görevi balık avlamakmış. Minik ayıya gelince o daha çok minik olduğu için ona hiçbir görev verilmemiş. Bu durum minik ayıyı çok üzüyormuş. Bir işe yaramak istiyor, yarayamayınca da kendini gereksiz hissediyormuş. Üstelik herkes iş yaparken o tek başına kalıyor, Konuşacak kimse bile bulamıyormuş Evet çocuklar Minik bazen büyüklerine katılmak istermiş En büyük kardeşi ormanda çalı çırpı toplamaya giderken Ne olur ben de geleyim dese Cevap hazırmış Yok olmaz Ben çalı çırpı toplayacağım Sana göz kulak olamam Sen de verirsin bir tuzağa Onun için Otur oturduğun yerde. Minik ayıcık boynunu büker. bir bük eşiğe otururmuş. Bazen de ortanca kardeşe sorarmış. Ben de seninle dereye balık avlamaya gelebilir miyim diye. Ama cevap gene aynı olurmuş. Yo olmaz. Benim işim gücüm var. Ben yem bulup balık avlayacağım. Sana göz kulak olamam. Sen de verirsin suya. Onun için otur oturduğun yerde. Minik ayıcık gene boynunu büker. ...bir köşeye çekilirmiş. Bazen de annesi ev işlerini bitirip... ...komşuya gitmeye hazırlanırken... ...ona sorarmış. Ben de gelebilir miyim? Ama gene aynı cevabı alırmış. Yok olmaz. Ben ormanın taa öbür ucuna gidiyorum. Ağaçlar çok sık. Yolda çok sarp. Ben sana göz kulak olamam. Sen de kaybolursun. Onun için otur oturduğun yerde. Aslında... ...annesi de büyük kardeşleri de... ...minik ayının... ...iyiliğini düşünüyorlarmış... ...ama o bunu anlamayacak kadar minikmiş... ...hiçbir işe yaramadığı için... ...kendisini istemediklerini düşünüyormuş... ...ya... ...derken efendim... ...böyle düşündük de üzülüyor... ...gidip oynayacağı yerde bir kişiye büzülüyormuş... ...bir gün gene... ...yo olmaz... ...otur oturduğu yerde cevabını alınca... ...ah ah dayanamamış... ...ağlamaya başlamış... ...hem ağlıyor hem söyleniyormuş... Hiçbir işe yaramıyorum her şey için çok küçüğüm diye Derken çocuklar birden babasının sesini duymuş Yanılıyorsun yavrum demiş Her şey için çok küçük değilsin Seni de yapabileceklerin var Minik ayıcık ağlamayı kesmiş inanmayan gözlerle babasına bakmış Ben ne işe yararım ki diye sormuş Babası hiçbir şey söylemeden Minik ayıyı elinden tutup ormana götürmüş Ormanda dikenli dallar arasında... ...büyütlenler varmış çocuklar. Babası... ...hadi bakalım göster kendini... ...bu dallar benim koca gövdemle... ...geçemeyeceğim kadar sık demiş. Minik sevinçle dalların arasına girip... ...büyütlen toplamış babasına vermiş. Babası da yanında getirdiği kapı doldurmuş... ...sonra da... ...hadi bakalım şimdi de gidip... ...armut toplayalım demiş. Armut ağaçlarına geldiklerinde... ...çocuklar bir de bakmışlar ki... Alçak dallardaki armutların hepsi kopartılmış. Sadece yüksek dallarda armut kalmış. Babası minik ayı kucaklamış, yukarı kaldırıp omzuna oturtmuş. Minik ayı da babasının omzundan rahatça armutlara yetişmiş. Ve babasının yanında getirdiği çuvalı dolduracak kadar armut toplamış çocuklar. eyle babası akşam eve döndüklerinde artık minik ayının yüzü çok gülüyormuş çocuklar. Babası "Gördün mü?" demiş. "Minik de olsan bir işe yarıyorsun." Ama boyundan büyük işlere kalkışma. Minik ayı da "Anladım babacığım." demiş. Bundan sonra oturup ağlayacağıma, boyuma göre olan işleri yapacağım. Hiç merak etmeyin." demiş. Babasının boynuna sarılmış ve çok mutlu olmuş. Nasıl? Beğendiniz mi? Doğrusu ben minik ayının bu cevabını çok beğendim. Elbette herkes yaşına göre, boyuna, posuna göre hep bir şeyler yapmalı. Bir işe yaramalı. Tembelleri kimse sevmez. Ama biliyorum benim kuzucuklarımın hiçbiri tembel değil...